Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi helenâ li hâzâ bimâ künnâ minehhediyel evvelâ en hedenallâh Lekad câe resûlü rabbinâ bil hak Sallâ alâ resûlinâ Muhammed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 ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel mevatları. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Güzeller güzel mevlamın güzel kodları değerli dostlar. İhlas üzere yani samimiyet üzerinde olan konuşmamıza devam edeceğiz. Rivayet etmiştik ki büyüklerimizden yapılan şeyler Kur'an'da geçen temel olarak bize sunulan birkaç konudan Örnek vererek ayet ve hadislerle cihat demiştik, şehadetlik demiştik, hicret, davet ve infaktan bahsetmiştik. Bunların uluhiyet kazanmasının, bunların Rabbimizin katında değer kazanmasının ancak ve ancak Allah yolunda yapılmasınınla olacağını ifade etmiştik. Ve alimlerimizin bize sunmuş oldukları bir görüşü sunmuş demiştik ki sevgililer sevgilisi Aleyhisselrat ve Selam efendimiz İslam dininin 5 temel üzere kurulu olduğunu buyurduğunu ama buna rağmen eğer bu 5 temelden namazın niyet ettim Allah rızası için namazla denmezse cimnastik olacağından orucun niyet ettim Allah rızası için oruca olmayınca perhize dönüştüğünden niyet ettiğim Allah rızası için hacca diye gönülden samimiyetle bu niyet yapılmadığı takdirde bu haccın seyahate dönüşeceğini ayet ve hadisler ışığında sizlerle paylaşmıştık. Bu kaldığımız ihlas ve samimiyet yani bu yol bu sıratımızda kim çizekesinde olan açıklamamıza biraz daha açılarak devam edeceğiz dostlar. En son Lokman suresindeki peygamberlerin ısrarla yaptığı çağrıya, müminlerin icma ettiği yol hakkındaki bana yönelenlerin yoluna uyma alindeki ayetten bahsetmiştik. Evet dostlar, sonuç olarak biz bu yolda doğduk, bu yolda olduk en büyük özlemimizse bu yolda ölmektir. Bilmiyorum onun yolundan kopmanın da en ağır bir zulüm olduğunu belirtmeye gerek var mı? Kime zulüm mü? kendisine zulüm dostlar. Güzeller güzelim Mevlamız, kullarını cenneti için, nimetleri için yaratmış olan güzel Mevlamız, ancak adıbül ismi Celle Celaluhu esma ilahisinden dolayı, adaletli olduğundan dolayı cehennemi yaratan güzeller güzelim Mevlamız, Furkan suresinde o gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der, keşke o peygamberlerle birlikte bir yol tutsaydım. Evet dostlar, ısırsa ki ne fayda, nafile bir itiraf. Artık iş işten geçmiş oluyor çünkü. Yürüyüş niyeti taşıyan her kul, bu konudaki samimiyet ve ciddiyetini göstermek durumundadır dostlar. Sefer hesabı olanların ilk yapacağı şey, hazırlanmak değil midir? Hazırlığı olmayanların sefer söylemleri, kuru iddialardan öte bir anlam taşımayacaktır dostlar. Mevlamız, Tövbe süresinde eğer onlar sefere çıkmak isteselerdi, elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara oturanlarla beraber oturum denildi buyuruyor değil mi? Ciddi bir sefer, kapsamlı ve köklü bir hazırlığı gerekli kılar dostlar. Gereklilikleri ve yeterlilikleri önemsemeyenlerin yol hesapları tutmayacaktır ve sefersizlik zilletine düşer olmaktan da kurtulamayacaklardır dostlar. Ulvi hedefe koşma ideali üzerinde olan herkes şunu bilmeli, nasıl bir hazırlık ve hangi azıkla yola çıkılacak? Uzun hayat yolculuğunda Azıksız, hazırlıksız, eğitimsiz, donanımsız hedefi yakalamak mümkün görünmüyor. Azık ve hazırlık dostlar. Peki bu hazırlıklar ne için ve hangi yol için derseniz, önceden de bahsettiğimiz gibi sırat-ı müstakimdir dostlar. Neticede bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hassas bir niyet çizelgesini taşıdığını, sevgililer sevgilisi, sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine anlatmış olduğu bir durumda sizlere bir noktada olsa hatırlatalım. Sevgililer, sevgilisi, sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek nurlu cemallerini yine eshabına dönerek onların madden ve manen bereketlemesine vesile olurken kendilerine mahşerle ilgili şu olayı, şu durumu izah ediyorlardı. Allah Celle Celaluhu mahşer günü İlk önce şu 300 zümreyi hesabı çekecektir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hafız Allah yolunda şehit edilen ve çok mal infak eden. Bunların üçünü önce hesaba çekecek diyor sevgililer sevgilisi Allah Celle Celaluhu'nun. Allah Celle Celaluhu Kur'an hafızını alacak huzuruna anlat bana. Ben her şeyi bildiğim halde, sen anlat bana. Nasıl geçirdin, nasıl geldin bana? bu Kur'an hafızı, Allah'ım ben gece gündüz sana Kur'an'ını okudum. Evler dolaştım, camiler dolaştım, mekanlar dolaştım. Senin kelamını okudum. İnsanlara senin o nurlu kelamını duyurdum. Diyecek ama Allah Celle Şanuhu, Şahit olarak meleklerini koymadı mı dostlar? Bizim sağımıza solumuzda melekler yok mu? Hiç olmasa hafaza melekleri yok mu? Kiramen katibi melekleri yok mu? Melekler yalan söylüyorsun diyecekler diyor sevgililer sevgilisi. Allah Celle şanuhu yalan söylüyorsun. Sen ne kadar da güzel okuyor, ne kadar güzel sesi var desinler diye okudun. Neticede de dünyada senin için öyle dediler. Ve böylece, bu niyetinden dolayı karşılığını dünyada aldın. Ahirette nasibin yok. Haydin cehenneme diyecek. Ondan sonra şehit gelecek Celle Şanuhu'nun huzuruna. Bana nasıl geldin ben bildiğim halde söyle diyecek. Güzeller güzeli her şeye şahit olan her şeyi ezeli ilmiyle bilen Rabbimiz. Allah'ım diyecek. Ben senin için cihat meydanlarına koştum ve senin rızanda öldürüldüm ve şehit oldum. Bu şekilde senin huzuruna geldim diyecek. Melekler yalan söylüyorsun diyecekler ona. Celle şanuhu olan Rabbimiz yalan söylüyorsun. Sen ne kadar da kahraman, ne kadar da cesur, ölüme koşa koşa gidiyor, ne büyük adam, ne kahraman adam desinler diye yaptın. Ve senin için... Öyle de denildi. Bu niyetinden dolayı. Niyetini bu şekilde tuttuğundan dolayı mükafatın dünyada verildi. Ahirette nasibin yok. Haydi nara. Sonra infak eden cömert kişi hesabı alınır. Nasıl geldin bana der Celle Celaluhu Rabbimiz. Allah'ım der o kişi. Neyim var neyim yoksa ''Hep sadece ve sadece senin nızan için insanların istifade edeceği yerler açtım, insanların faydasına sundum. Yalan söylüyorsun der melekler. Sen bunları Allah için yapmadın. Ve Rabbimiz sen ne cömert adam, ne kadar eli açık adam desinler diye yaptın. Ve neticede dünyada da onun karşılığını sana verdim ve senin için cömert adam dediler.'' Ne kadar ele açık adam dediler ve dünyada mükafatın aldın, o şekilde kaldı. Burada mükafatın yok. Haydi cehenneme diyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii ki bunu eshabın anlatırken onları üzmek, onları mahzun etmek için anlatmamıştı dostlar. Sadece ey benim güzelim metim niyetiniz sadece ve sadece celle celaluhu olan Allah için olursa yemenizden, içmenizden, ibadetlerinizden her şeye kadar Allah için olursa, ibadet hayatı ile geçer hayatınız. Nefesiniz bile ibadet hükmünü alır. Ama niyetiniz onun için olmazsa, sadece bir zahmet çekmiş olursunuz. Demek istiyordu belki sevgililer, sevgilisi, sevgili Efendimiz. Evet dostlar, bu bakımdan yol gayreti taşıyanlar, çok yönlü bir hazırlıkla yüz yüze edirler dostlar. İmani, ameli, ilmi, ahlaki, ruhi, bedeni, kalbi, fikri, fiziki, deruni, mali, maddi. Çaplı ve derinlikli bir hazırlık. İçe ve dışa yönelik, ruh ve beden insicamını hedefleyen, akıl ve aşk bileşkesinde yoğrulan, irade ve gücün, iman ve ihlasın emrine girmesi, bilek, beyin ve yürek müvazenesi, bireysillikten mektebileşmeye dönüşüm, eğitim, gelişim, donanım, birikim, hazırlık evresinin temel kazanımlarıdır. İtidal, istikrar, intizam ciddi çabaların semeresidir dostlar. Katılım, paylaşım, kuşatım, açılım, Atılım hep hazırlık sınıfını başarıyla geçenlerin işidir. Tahammül, metanet, cesaret, sebat, yürüyüş öncesi tespit sınavları ile ancak seviye kazanılır. Bilgi, bilinç, beceri, birikim yola çıkmadan önce lazım ki dostlar. Yola çıktıktan sonra geç olabilir çünkü. Yürüyüş kolunda bünyeyi besleyen damarları, takviye kanallarını, Temel gıdaları önceden düşünmek gerekiyor yola çıkmadan önce. Temel dinamiklere sağlam tutulmadan, öz kaynaklardan yeterince beslenmeden sefer hesaplarının akim kalacağını göz ardı edemeyiz. Henüz yolun başındayken yorgun düşenler, dizlerinde derman bulamayanlar, ayaklarının bağı çözülenler, yürüyüşü tamamlamadan tükenenlerin sorunu nedir sizce? Bu takatsizliğin gerisindeki sebepleri biliyor muyuz? Yola hangi azıkla ve nasıl hazırlıkla çıktılar? Sabır, takva, ihlas, tevekkül, cihad, zikir, dua ve sebattan nasipleri neydi? Hastalıklı bir bünye ile yol almak ne kadar mümkün dostlar söyler misiniz lütfen? Öncelikle sağlıklı bir yürüyüşü aksatan marazları, hastalıkları illetleri teşhis etmek gerekmiyor mu? Nefislerimizi bu yürüyüşe hazırladık mı acaba? Terbiye ve tezkiye ile arındırmak, takva birikimimiz bunu kaldırmaya yeterli mi? Bu gerçekler gösteriyor ki yürüyüşten önce bir sefer eğitimine tabi tutulmamız gerekiyor dostlar. Sefer ehlinin bilgi ve birikimini tamamlayan ortamlar, yol fıkhını tedvin etmek için, yola yönlendirilen yolcu donanımını deruhte eden uzmanlaşan bir kadronun devrede olması, acemiliklerden, hamlıklardan, hastalıklardan kurtulacağımız bir eğitim süreci, yol öncesi, kondisyon ve aksiyon depolayacağımız bir kışla, yürüyüş provasına yoğunlaşacağımız ortamlar, böylesi bir sefer eğitiminde hedeflenecek kazanımlar, yol pusulası, yol haritası, sefer disiplini, sefer ahlakı, Yürüyüş programı, yürüyüş bilinci hep bunlar. Bu çerçevede yürüyüşe hazır mıyız dostlar? Yolumuzdaki çukurların, yokuşların, tuzakların bilgisini sahip miyiz? Çizdiğimiz bir yol haritamız, edindiğimiz bir güzergah olması gerekmiyor mu? Yoksa aynı delikten tekrar tekrar ısılarak mı yol alacağız? Kaldı ki yol bilgisine sahip olmak da yeterli değil. Basiret, Bilinç ve feraset lazım geliyor dostlar. Önünü göremeyenlerin önde olmaları, cesur adımlar atmaları da maksada hasıl etmiyor. Hantal, silik, ürkek bir kişilikle değil, onurlu, erdemli, tutarlı, dinç ve dinamik bir kimlikle, sefer özlemi ve bilinciyle zamanı kullanmak, sorumluluğunu taşımamız gerekiyor dostlar. Birlikte yürüme ahlak ve hukukunu pratiğimize taşımak durumundayız. Yolda paylaşmamız esas dostlar. Katılım ve paylaşım oranında yol kısalır, yük hafifler. Bu gibi meziyetleri bugünden kuşanmak mecburiyetimiz var. Nesilleri yürüyüşü hazırlarken kendilerine sunacağımız en zengin miras, yol birikimi, yolculuk becerisi, sefer ehliyeti, yürüyüş tecrübesi, yolda temsil likayatı olacaktır dostlar. Zaten peygamberlerden bize intikal eden miras ve Kur'an'ın sunduğu mesaj da bu değil mi? Yürüyüş öğretisi ve kulları buna hazırlamak. Neticede de sevgililer sevgilisi peygamberimizi Risaletten önce bile Hira'daki bir kutlu yürüyüşe, bir kutsal yüke Rabbimiz hazırlamıyor muydu? Sonra, Ey örtülere bürünen, Kalk uyarısı ile buyruyuş start almadı mı dostlar? Mukaddes sefer başladı böylece değil mi dostlar? Hani sevgililer sevgilisi, sevgili efendimizle gelen bu başlamadan sonra. Darul Erkam da yol arkadaşlarına eğitim almıştı. Yol haritasını çizdi. Darul Nedve eşkıyası yolları tutmadan yola koyuldu. Taife, Habeşistan'a, Yesrib'e çıkış yolu aradı. Mekke'ye katılanlar Medine'yi taşıyabildiler. Kıyamete kadar yürüyecek, kıyamete kadar sürecek bir yürüyüşün yıldızları yerlerine aldılar ve meşale tutuşmuştu. Artık dünyanı marsus olan bir saf oluşmuştu dostlar. Tüm çağlara ve kuşaklara örneklik ve önderlik edebilecek bir kapasitede ve kalitede. Mekke'nin çile cenderesinden geçip olgunlaşanlar, Medine İslam Devleti'ni omuzlayıp yürütmüşlerdi değil mi kardeş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eshabını uzun soluklu sefere bu şekilde hazırlıyordu dostlar. Medine'de de eshab-ı sufhe uygulamasını görüyoruz dostlar. Yola adanmış kişiler, uzun soluklu bir yürüyüş için kendilerini vakfedenler, yürüyüş okulunun kadrolu elemanları, davet, cihad, cihadı, İlim yolunun muallimleri Mudavimleri Bir maune ve birçok yerde Öncülük eden Başı çeken onlar dostlar eshab Süfe Evet dostlar anlıyoruz ki Sevgililer sevgilisi Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Tevihid mücadelesinde Öncelikli gündem Yolu kiminle paylaşacağım Yükü kiminle Taşıyacağım oluyordu İnananları buna çağırıyor ve bu gerçeğe hazırlıyordu. Nitekim dostlar, diğer peygamberlerin de öncelikle arasında bu hususu görmekteyiz. Hz. Musa aleyhisselam omuzlarına nübüvvet yükü binince, hedefte firavuna gidip tevhide davet sorumluluğu karşısında ilk talebi, Taha süresinde buyrulan, ''Bana ailemden de bir vezir ver, kardeşim Harun'u, onun sayesinde arkamı kuvvetlendir ve onu işim ortak kıl.'' oluyordu. Kendisi, Musa Aleyhisselam, vahiy ile desteklenen bir peygamber. Fakat yanına kardeşi Harun'u istedi. Müşterek bir yürüyüşün planını yaptı. Firavun'a yürürken güçlü ve hazırlıklı olmayı önemsiyordu. Kolektif yürüyük ruhunu işliyordu dostlar. Bu seferin çilesini birlikte göğüsleyeceği, kendisiyle kuvvet bulacağı yol arkadaşını buluyordu. Bir peygamber buna ihtiyaç duyuyordu. Niçin dostlar? Çünkü yola güçlü girmek gerekiyordu. Ve Musa ve Harun aleyhisselam omuz omuza yürüyüşe başlamışlardı. Taha süresinde Mevlamız bu olayı aynen şu şekilde bizlere sunuyor. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Dediler ki, Rabbimiz doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Buyurdu ki, korkmayın çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Evet dostlar, Allah ile beraberliği yakalayıp firavunun üstüne yürümek, Yol arkadaşını aldıktan sonra... Hz. İsa Aleyhisselam aynı gayreti onda da görüyoruz. Kiminle yola çıkacağının hesabını yapıyordu. Hz. İsa Aleyhisselam'ın çağrısı da Ali İmran Suresi'nde bizlere şu şekilde sunuluyor dostlar. İsa onlardaki inkarcılığı sezince Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir dedi. Havariler biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah'a inandık şahit ol ki... Bizler Müslümanlarız cevabını verdiler. Bir peygamber kendisinin yolda olmasını yeterli bulmuyor dostlar dikkat ediyorsunuz değil mi? Bu yürüyüşü kim benimle paylaşmak ister? Daveti ile safı geniş tutuyordu. Havarilerin katılımını sağlıyordu. Sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de özellikle mücadelenin ilk günlerinde safların pekişmesi için çırpınıyordu. Bu duygularla Rabbine Şöyle dua etmemiş miydi dostlar? Allah'ım bu dini ya Amr bin Hişam ya da Ömer bin Hattab ile kuvvetlendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası bu şekilde kabul olunup hatta bunu oğlu Ömer hani Ömer tövbe ile Hazreti Ömer olan Ömer de saflara katılmıyor muydu? Sessiz ve derinden başlayan yürüyüş onun da vesilesiyle aleni iyileşiyordu. Artık göğüşlerini gere gere yürüyorlardı. İşte görüyoruz ki dostlar, bütün enbiyanın piratinde azmirah var. Rabb'e doğru yol alırken, rabbanileri, havarileri, ensarileri. Muhacirleri yürüyüşe hazırlayan ve harekete geçiren onlardı. Tüm insanları kuşatacak bir seferin sevdasını taşıyorlardı. Hesapları ve hazırlıkları buna yönelikti. Bu sebeple birlikte yola çıkacağımız kişileri iyi seçmek durumundayız dostlar. Ve özellikle de hayat arkadaşımızı. Sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice'yi tercihindeki isabetliliği düşünebilir miyiz acaba? Düşünebiliyor musunuz dostlar? Mevlamız Tegabun suresinde Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan sizi düşman olanlar da var. Onlardan sakının buyuruyor. Bu ayet Mekke'den hicret etmek isteyen bazı Müslümanların eş ve çocuklarının kendilerinin perişan duruma düşeceklerini öne sürerek hicretten onları alıkoymak istemeleri üzerine nazil olduğu buyuruluyor dostlar. Evlilik, müşterek bir yürüme sanatıdır. Hem de sorumluluk yüklenerek. Yürüyüş neslini hazırlayarak Baba evinden Koca evine yürüyen kardeşim Evliliğe nasıl bir anlam yüklüyorsun? Yuvanı ve yavrunu Hangi yola adıyorsun? Beklentin nedir o kardeşim? Senden beklenen nedir? Yürümesini bilen bilinçli eşler Sizden istenen Yürüyen bir evlilik Şimdi biz Çocuklarımızı yürütme sorumluluğu altında Olduğumuzu yok sayabilir miyiz? Onlara yürüyüş bilinci verebildik mi acaba? Onları sokakların çocuğu olmaktan kurtarabilmek için ilk günden sırat-ı müstakime yönlendirmek boynumuzun borcu değil miydi? Evet dostlar, birlikte yola çıkacaklarımızdan ve yürüyüşe hazırlanmaktan bahsediyorduk. Hz. Musa ve Hazreti Hızır kısasını bu meyanda unutabilir miyiz? Hazreti Hızır, Hz. Musa Aleyhisselam'la birlikte yola çıkmanın kurallarını, disiplinini hatırlatıyor, nelere sabretmesi gerektiğini, yol arkadaşına nasıl tahammül edeceğini tembihliyor, aksi takdirde yollarının ayrılacağını vurguluyordu. İşte Musa ve Hızır'dan öğrendiklerimiz. Güven, uyum, sabır, tahammül, sebat, itaat, disiplin, yürüyüş ahlakı. Kehf Suresinde Mevlamız Musa, İnşallah dedi, sen beni sabreder bulacaksın, senin emrine karşı gelmem. Mevlamız kef Suresinde bize bu hadiseyi bu şekilde sunuyor. Yürüyen her mümin attığı her adımın Allah için olması gerektiğini idrak ettikten sonra yürüyüş tarzının ve ahlakının da Kur'an tarafından belirlenebildiğinin bilincinde olmalı. Her yolcu Kur'an ahlakiyle ahlaklanmak, vahyin terbiyesinden geçmek, ayetlerden hareketle adresini bulmak durumundadır dostlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in bize sunulan yürüme talimatı. Lokman suresinde, yürüyüşünde tabi ol, sesini al çalt. Yürümeni isteyen Rabbin seni kendi haline bırakmıyor dostlar. O her şeye mütahil arza nasıl basacağımızı Kur'an'a danışmamız gerekiyor atılan adımların altında hangi niyetler saklı heva mı takva mı her şey Allah Celle Celaluhu'na malum dostlar yürüyüşte önde olmanın gurur ve kibriyle ihlasımızı katlediyor muyuz acaba her şeyin onun izni ile Celle Celaluhu onun yardımı ile olduğunu nasıl unutabiliriz ki değil mi Önde olmayı geridekileri ezme vesilesi kılmak kabul edilebilir mi? Biz yürüyüşümüzü riya ile kirletmiyoruz, değil mi dostlar? Bu kutlu sefer günü birlik hesaplara, basit çıkarlara alet edilecek kadar ucuzlamadı. Bu yolda ihlasla atacağımız her adım ahiret için bir yatırımdır dostlar. Kur'an'ın kalbi olarak sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimizin bizlere sunmuş olduğu Yasin suresinden bir bölüm sunayım size. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. İman ve ihlas güvencesinde olan Müslüman kendinde yürüme yücünü bulacaktır dostlar. Zaten temiz fıtrat yürüme potansiyeli anlamına gelmiyor mu? Soru versek şu soruyu nefsimize. Nasıl kuracağım hayat yürüyüşümde Rabbimin benden istediği tevazu ve vakar dengesini, hevayete kılıp töközlemeden. Rabbim Furkan suresinde bize bunun da yolunu sunmuş dostlar. Rahman'ın has kulları ki onlar yeryüzünde tevazu ve vakar içinde yürürler. Ve ne zaman kötü niyetli, dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa sadece selam derler. Bizi bekleyen bu uzun sefer varken cahil kimselerle uğraşıp onlara takılacak, kalacak değiliz değil mi dostlar? Yol ciddiyetimiz, sefer samimiyetimiz, yürüyüş sadakatimiz ancak bizi Rahman'ın rahmetine taşıyacaktır. Sırtımızda yumurta küfesi varmışçasına bir hassasiyet sergilemek durumundayız dostlar. Çünkü sırat-ı müstakimdeki bu niyet hassasiyeti, Örnekleriyle de gördüğünüz gibi, bir yandan hayatı ibadetleştiriyor, bir yandan ibadetleri bile değersizleştiriyor. Niyet çizgisi, Allah için olması çizgisi, işte sırat-ı müstakimde yürümek, bu yolda adımlar atmak, ama sadece onun için. Bu yola çıkan herkesin dostlar, edebini, erdemini, ahlakını, yürüyüşe yansıtma zarureti vardır dostlar. Hz. Musa aleyhisselam, Yürürken kutsal vaadi teettü te ben pabuçlarını çıkardığını görürüz dostlar. Hangi yolda olduğu kendisine hatırlatılıyor. Edeb, usül, erkan, gelen yansımalar. İnsanın seyre sülükünde iki kanat var dostlar. Haf ve recanın gerekliliğini anlayabilirsek korku ve umut dengesini kurmamız kaçınılmazdır. Sabır yüklü, umut dolu olanlar, hep yol alabilmişlerdir. Sefer aşkı ile ortaya atılıp yarı yolda yürüyüşü bırakanlar, emeklerine acımayan, geleceklerini karartan mahrumlar, umutsuzluğa yenik düşenlerdir. Zorlukları kolaylaştıran, uzakları yakınlaştıran, karanlıkları aydınlatan, umut ve azim dinamikleri güçlü olan, umutsuzluğu yenen yiğitlerdir dostlar. Toplumda, Kaybolan Yusufları bulmanın tükenmez azığının umut olduğunu unutamayız. Umutlarını kesenler, Yusuflarını bulamazlar dostlar. Yol boyu en temel azığımızdan biri de sabırdır dostlar. Yolun uzunluğuna, yalnızlığına, muhaliflerin bulunmasına sabır. Acelecilik, acemilik, acizlik arz edenlerin panik ve gürültülerine sabır, kaypak, dönek ve hainlerin hile ve tuzaklarına sabır, yolun daralması, yükün ağırlaşması, sonucun gecikmesine yine sabır dostlar. Unutulmamalı ki dostlar, beklemeleri gerekirken yürüyenler de, yürümesi gerekirken bekleyenler kadar vebal altındadır. Bu konuyla ilgili, sevgililer seyircilerimiz aleyhissalatü vesselamın Sabırsızlık gösteren acelecilere sunduğu sabır dersini sizlere sunmak istiyorum. Sevgililer sevgili efendimize, Habbab bin Eret radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselamın hırkasını kendisine yastık yapmış vaziyette, kâbe'nin gölgesinde yaslanmış oturuyorken gelip, kendisini müşriklerin eziyetlerinden şikayet etti. Dedi ki, ''Bizim için ya Resulallah Allah'tan yardım istemeyecek misin?'' Bizim için ona dua etmeyecek misin? Şöyle buyurdu, sevgililer sivilisin. Bu başınıza gelen bir şey mi? Sizden önceki milletler de inanmış mümin kimseler yakalanır, kendilerine kazılan bir çukura atılırlar, sonra bir testere getirilip başından başlayarak ikiye ayrılırdı. Onu dininden alıkoymak için demir taraklar ile tararlardı. Derilerini yüzüp kemiklerinden ayırırlardı. Ancak bu yapılanlar Onları dinlerinden çevirmiyordu Vallahi Allah mutlaka bu işi tamamlayacak Hem de öylesine ki suvari Sana'dan çıkıp Allah'tan ve koyunlarını kurt Kapmasından başka hiçbir şeyden çekinmeden Hadramut'a kadar gidecektir Ne var ki Siz acele ediyorsunuz diyor sevgililer, sevgilisi. İşte Peygamber Efendimizin beyanı Sana'dan Hadramut'a yürüyüş Mutlaka gerçekleşecek biz bunu görmesek bile. Kime nasip olur bilinemez. Bizden istenen ise direnmek ve yürümek. İlim, rahmet ve aşkta. Bilelim ki bittik dediğimiz an bile gücümüzün bitmesine daha çok var dostlar. Dostlar. Bittik dediğimiz anda yettim diyen Allah'ımız var dostlar. Rabbimizin bizi mükellef kıldığı ibadetlerin hikmetlerini düşündüğümüzde göreceğiz ki, kulluk yürüyüşünü dinamik tutmak amacı bunda bize itaaf edilen, ibadetlerle yakalanan bir zindelik, Rabb'e yol alışta kararlılık ve süreklilik hep ibadet disiplini içerisinde gerçekleşiyor. Namaz müminin miracıdır buyuruyor sevgililer, sevgilisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah'a yol almak, ötelerin ötesine uzanmak, huslat Öyle ki, hazerde ve seferde, savaşta ve barışta, ayakta ve yatakta, varlıkta ve darlıkta namazla yücelme, namazla bilenme, namazla yürüme devamlı gerçekleşiyor dostlar. Namaz ve cihat, birbirini bütünleyen İki boyutlu bir yol alış. Namaz yürüyüşün içe dönük boyutu, cihat dışa açılımı. Ezan dostlar. Bir yürüyüş çağrısı değil mi? Hayya el felah, haydin kurtuluşa diye her gün beş defa doğrul ve yürü diye bize yankı gelmiyor mu? 1400 yıllık kesintisiz çağrı, daimi bir teyakkuz, sürekli alarm hali. Yürüyüşü bilincimizi canlı tutmak. Yol konsantrasyonumuzun sürekliliği için randevularımızı, ezanı, namazı eksen alarak tespite gitsek isabetli olmaz mı? Rahmeti, aşkı, ilmi orada bulsak. Zamanlamalar ezana endesilense, hayat bu merkezde programlansa, yolculuk motivasyonu açısından en güzeli bu olmaz mı? Oruç, ruhu ve bedeni yolun çile ve meşakkatine hazırlama ameliyesi. Sefer görev emri de her yıl duyarlılık yenilemesi. Yürüyüşte ruhun bedene eşlik etmesi. Evet dostlar. Sırat-ı Mustakim üzere bahsettiğimiz bu açıklamalarda burada noktalayalım dostlar. Çok not aldık, çok şükür. Bu notları genişleterek, biraz daha açarak sizlerle paylaşmak üzere sizleri güzeller güzel güzel mevlamıza emanet edeceğiz. Ancak dostlar bu açıklamalarımızın Geniş çaplı yayılmamızın asıl hedefi ve özündeki konu. tabii ki yaptıklarımızın kimin için olduğunu kendi kendimize bir muhasebe yaparak rahmete koşmamız. Rabbimiz her şey en ufak hani deriz ya tepeden tırnağa, kainatın tepesinden tırnağına kadar baktığınızda. Her şey o kadar aşikar ki rahmet aşikar, aşk aşikar ilim aşikar. Yetefekörün diye tefekkürü bize yönlendiren güzeller güzelim Mevlamız hep bunları görmemiz için bizleri bu şekilde yönlendiriyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylenen ama onunla beraber bütün müminlere duyurulan ayetlerde bilgisizliği yeren bilgili ve bilinçli olarak fiili hareketlerde bulunmamızı isteyen Rabbimiz o yüzden bizi hep düşünmeye, araştırmaya ve öğrenmeye sevk ediyor. Dediğimiz gibi dostlar, biz ilk emri, ilk iletisi, ilk ifadesi oku olan bir ilahi sistemin mensuplarıyız. O yüzden ilim, rahmet ve aşk medeniyeti olan nurlu İslam yolunda, sırat-ı müstakimde samimiyetimizi koruyarak inşallah menzilimizde cennet olarak buluşmak üzere diyor. Bu haftaki programımızda burada noktalıyoruz dostlar. Haftaya görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle efendim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve bereket.